Hümeze Suresi, Mekke'de indirilmiş olup dokuz ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, vay haline her hümeze ve lümezenin böylesi, mal yar ve onu sayar durur. Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır. Hayır, vazgeçsin bu hülya'dan. Malı kendisini kurtaramaz. Mutlaka o hutameye atılır. Bilir misin hutame nedir?